Yeşil bülten. Hazırlayan ve sunan Utku Zarı 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba. E, bu aralar e, gündemimizde COP22 Marrakeş'te devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve e, Sözleşmesi Taraflar Konferansı.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 Hatlarımız hemen şu anda. Evet, Özlem Katı Söz, İklim Ağı ve Tema Vakfı Çevre Politikaları bölümünden aslında Açık Radyo'nun dinleyicilerinin de tanıdık olduğu bir isim. Daha önce Tema Vakfının Yeşil Dalga programından. Özlem hatta sanıyorum Özlem Merhaba.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 Ee, i̇ki raporun sunumu vardı e, etkinlikte. E, New Climate Institute'un e, hazırladığı Climate Action Network Avrupa ile beraber hazırladığı e, iklim Türkiye'nin iklim eylemine geçişini getireceği faydalarla ilgili bir sunum oldu. E, sonrasında da WWF Türkiye ve e yaptığı bir çalışma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 İklim hareketine Türkiye'nin iklim hareketine başlamasının faydaları ve başlamamasının zararlarını ortaya koyan bir etkinlik oldu. Moderasyonunu Semra Celit Mazum hocamız yaptı. Birazdan hmm. kendisiyle hmm. de bağlanacaksınız. Evet. Sanırım oldukça ilginç veriler de ortaya kondu bu raporlar aracılığıyla ciddi anlamda işte hem yeşil istihdam yaratması hem e, sağlık risklerinin ortadan kaldırması hem de e, fosil yakıt e, bağımlılığını azaltmasıyla aslında nasıl ciddi faydalar elde edileceğini Türkiye'nin e, rakamlarla ortaya konuldu. Hani biliyorsunuz bizim bu kömür meselemizin e, asıl hani motivasyon arkasındaki nedeni e, bu, hani enerji de dışa bağımlıyız, e, ithalatımızın maliyeti çok yüksek e, gibi hani gerekçelerdir.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 e, dahil olup onları etkilediğine dair e, bir takım böyle şikayetlerini e, ileten e, böyle networklerin, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri olmuştu. E, şöyle ki, biz benim hani, katıldığım birkaç e, seyrettiğim birkaç e, yan etkinlikte bu dediğim e, iş dünyasının derneklerinin yaptığı e, çalışmalarda daha çok e, işte karbon tutma depolama sistemleri üzerine hani bunların ne kadar aslında iklim eyleminin göbeğinde bir şey olduğunu çözüm olduğunu gösteren bunsuz bir aslında iklim değişikliği mücadele olamayacağını anlatan bir takım yan etkinlikler mi dolayısıyla olsa mı niyet mesela iş yani iç dünyası için iklim değişikliği bir aslında iş fırsatı ve ekonomik fırsat hep öyle anlatıyorlar evet, kendilerini evet. hani. yani gerçekten bir hani iklim değişikliğiyle mücadele Yi ee, benimsemişler mi açıkçası ben öyle görmedim. Ee, belki aslında Trump etkisi diyebiliriz buna ee, yani Trump'ın e, çok e, ciddi bir fosil yakıt e, enerjilerini destekleyen birisi olduğu düşünülünce e, belki bu fosil yakıt lobilerini de cesaretlendirmiş olabilir bu yeni durum ve bu toplantılara gelip bu kadar açıklıkla bunları ifade etmiş olabilirler. Tramponomics mi diyorlar artık? Nasıl? Ekonomics'ı Tramponomics diye değil mi? <gülüyor> Valla çok enteresan yeni, bir şey geliyor yeni gibi. şeyler var. Yani Trump'la birlikte üretilmiş yeni tanımlar var. Bu, bu yeni dönemde onları çok duyacağız herhalde. Belki bir kısa Türkiye'den bahsetmişken bu Mehmet Özhaseki'nin de söylemiş olduğu bu yani iklim değişikliğine uyum çalışmalarına Türkiye'nin yardımı olmadan asla yapamayacağı ile ilgili e, cümlesine belki ufak bir vurgu yapabiliriz. E, Türkiye hala özel şartlarını e, öne sürerek e, Yeşil İklim e, Fonu'ndan e, pay almak e, için e, çabalıyor. Belki bu pozisyonun orada nasıl değerlendirildiği ile ilgili insanların bunu nasıl e, gözlediği ile ilgili birkaç şey paylaşabiliriz. Şöyle, bunlar tabii biraz daha gizli e,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 Olarak yani ikili görüşmelerde bu finans taleplerine e, ne aslında yanıt e, aramaya çalıştığı Türkiye Delegasyonu e, çok da olumlu karşılanmadığına e, dair duyumlar aldık. Ama bunu e, sonuçta göreceğiz evet. diye düşünüyorum. Yani yüzlerkenler biterken göreceğiz. Tamam. Özlem çok teşekkür ediyoruz verdiğin teşekkür bilgiler Özlem. için. Evet. Önümüzdeki ben günlerde gene e, e, senin sesini duymak isteriz programlarımızda. Kolay teşekkür, gelsin. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hoşçakalın.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 Özlem sözün de kaldığı yerden belki hem ÖSESKİ'nin dünkü konuşması hem Türkiye'nin taleplerinin nasıl yankı bulduğu çünkü Türkiye açık ki Paris'i onaylamamız için de bizim iklim fonundan yararlanmamız olumlu yani iklim fonundan yararlanmamız Paris'i onaylamamızı sağlar diyor aslında açıkça Türkiye bir taraftan sanıyorum böyle bir pazarlık yürütüyor sanıyorum orada nasıl gidiyor o konu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 Ee, ama daha ciddi bir e, şey var Pozisyon değişikliği var burada Ben hani, biraz ona da dikkat çekmek isterim Şimdiye kadar bu dilimize pelesenk olan özel koşullar e, şeyi, e, Durumu üzerine kurulmuş olan müzakere pozisyonu Sanki geçti biraz değişmiş e, Türkiye şimdiye kadar bu özel koşulları nedeniyle finansmana erişim istiyordu e, Fakat şimdi burada e, bakan da dile getirdi e, dün akşam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 Bunlardan bir tanesi müzakere gündemiyle ilgili şeye kadar, anlaşmanın uygulama döneminin başlayışına kadar yapılacak düzenlemelerle ilgili bu Paris, Paris Anlaşması'nın karar organı olan CMA'nin ne zaman toplanıp ne yapacağı hakkında birkaç kişi söyleyeyim isterseniz. Evet. Şimdi erken beklendiğinden erken yürürlüğe girince karar organı da oluşmuş oldu.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 Çünkü ev sahibi ülke hani, istesek de istemesek de belirleyici oluyor konferansın gündemi üzerinde. Yani bunun bir örneğini burada görüyoruz Marrakeş'te. Um, KOP başkanının kendi inisiyatifiyle bir işte çağrı hazırlamış olması çok büyük tepki çekti birçok ülke e, açısından. İşte, şeyde de Polonya'da da böyle bir e, sorun çıkabilir e, karşımıza. E, onun yanında dün, hani belki onu da konuşmuşsunuzdur. E, uzun, erimli, e, düşük emisyonlu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 Kanada'nın da galiba bir şeyin planla söz konusu olacak burada. Dolayısıyla nün gündemi biraz kuzey emek oluşturdu. Kerinin konuşması da buna katkı yaptı zaten. Evet, evet. Bu Türkiye açısından önemli bir sinyal. Yani faiz anlaşmasını onaylama niyeti içinde olan bir ülkenin bu hazırlığı da yapması lazım. Yani düşük emisyonu ya da düşük karbonlu uzun ömürlü kapatma stratejisi.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 Az geçmiş ülkeler açısından çok önemli bir şeydi fon kaynağı bu. Bu programın içine insan haklarına uygun olarak kapasite geliştirme desteği verilmesi tüp mü eklendi? Hmm. Hani bundan sonraki bütün şeyler açısından, faresin altındaki başlıklar açısından böyle bir yansıması olacağının işareti gibi görebiliriz. iyimser hani bir, bir beklentiyle hmm. ama hani etkisini ölçmek mümkün olmamakla birlikte bir adım. Evet. Aynı zamanda toplumsal cinsiyet başlığı da bir yani eylem planı kabul ediliyor burada. Hı hı. Bu da devam eden bir süreçti. Türkiye'nin iklim politikasını yani Paris hedefinden, onaylama sürecinden bağımsız olarak hem toplumsallaştırırken hem de daha geniş bir şeyin içine ekonomi programı içine yerleştirirken insan haklarını ve toplumsal cinsiyet başlıklarını da mutlaka dahil etme gereğini gösteriyor bize bu gelişmeler. Rejim, rejimle etkileşimini sürdürmesi açısından.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 It's in the love of another world It's in the love of another world Altyazı <gülüyor> Hello? Hello? Oh, my gosh. Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Yes. Yes. Today i 17 Kasım 2016 Perşembe. Saatler 11'i gösteriyor. Yeşil Bülten'le radyolarınızdayız. 10.30'da başladık. Bugün bir ortak yayın sürüyor. COP22 Marrakeş özel yayını. Mefeş Evin ve Perin Cengiz de. ekonomi ekoloji programından iki gazeteci de burada stüdyomuzda devam ettiriyoruz. Akıp götürüyoruz. Teknik masada da Selahattin Çolak bize yardımcı oluyor. İki bağlantı yaptık Özlem Katı Söz İklim temadan ardından Semra Celit Mazlum. Hem İklim Ağandano'da hem de Marmara Üniversitesi'nden doçent doktor Semra Celit Mazlum. Marrakeş'i konuşuyoruz. İkinci haftasında Marrakeş'teki COP22 toplantıları iki gazeteciyle de bugün stüdyodayız dedik. Bir bağlantıyla daha devam edelim dilerseniz hemen telefon attığımızda Etemcan Turan var. Ekoloji kolektifinden... E, Etemcan Turan. Merhaba. Günaydın. Merhabalar. Günaydın. Günaydın. Evet. E, Özlem ve Semra Hoca değerlendirdiler. Birazcık bahsettiler. E, farklı taraflarını, farklı boyutlarını da konuşalım istiyoruz e, seninle. Aslında konuştuklarımızda galiba ağırlıklı olarak altını çizdiğimiz konu Türkiye'nin iklim fonundan yararlanma talebi oldu. O, ve o talep doğrultusunda Türkiye bir kategori değiştirmek istiyor aslında. Gelişmekte olan ülke kategorisinde yer almak istiyor ki o fondan yararlanalım diyor. iklim adaleti diyor. İklim adaleti için bizim bu fondan yararlanmamız lazım. Bazı sivil toplum kuruluşlarından da Türkiye'den oraya giden destek alıyor gibi gözüküyor Türkiye bu anlamda. Buna dair aslında senin bir iki ön değerlendirmeni alalım ki ardından başka konulara da değinmeni isteyeceğiz Ethem Can. Tamam, teşekkürler Utku. Ee, belki şöyle başlamakta fayda var. Şimdi bu e, iklim adaleti kavramı biliyorsunuz aslında sosyal hareketlerin e, taban hareketlerinin, özellikle küresel güneydeki hareketlerin ortaya çıkardığı bir kavram olarak e, Paris anlaşması ile birlikte ilk kez e, uluslararası bir anlaşma metnine girdi. Paris anlaşmasının giriş kısmında iklim adaletinin önemi e, diye işte geçen bir madde var. Yalnız bir taraftan tabii iklim adaleti kavramının aslında kökenleri çok daha radikal olan hareketlerin özellikle tarihsel sorumluluğa, iklim borcuna, kolonyalizme, sömürüye vesaire vurgu yaparak kurguladığı bu kavramın son birkaç yıl içerisinde özellikle gitgide daha fazla ana akımlaştırılmaya çalıştığına da tanık oluyoruz. Burada Marrakeş'te olan bitenlerin bir kısmı da açıkçası buna katkı sunuyor diye düşünüyorum ben. İklim adaletinden bahsedip bir taraftan tabi e, durmadan termik santral açan bir e, ülkenin vatandaşları olarak bizim de bu konuda e, biraz daha e, belki uyanık olmaya ihtiyacımız var. Şimdi biliyorsunuz cün e, Bakan Bey konuşmasında da bahsetti. Genel olarak da bundan şey yapıyorlar. Işte Türkiye en az sorumlu olan ülkelerden biri, en az kirletenlerden biri. E, önce bu tarz şeyleri bir kırmakta fayda var diye düşünüyorum. Türkiye en az sorumlu değil, Türkiye'nin resmi rakamları, Birleşmiş Milletler'e belirtti. resmi rakamlar küresel emisyonların %1.24'ünü ne sebep olduğu yönünde. Şimdi burada da iklim adaleti adına işte bizim paraya erişmemiz lazım, bizim yeşil iklim fonundan para almamız lazım, iklim adaleti falan diye tekrar edince ancak kendi söylediğimize inanır hale geliyoruz ama bunun bilimsel olarak, tarihsel olarak bir arka planı yok, arkası boş. Türkiye evet gelişmekte olan bir ülke. Ee, Türkiye'nin bu anlamda iklim değişikliği rejiminde e, işte Amerika gibi, Almanya gibi ülkelerle eş düzeyde bir sorumluluğu yok. Ama Türkiye'nin artan miktarda bir sorumluluğu var. Ee, i̇klim krizinde küresel olarak bir tarihsel birikim sorunu olduğu için kimsenin çıkıp da işte Türkiye iklim adaletsizliği yapılıyor falan gibi bir şey demeye çok daha hakkı olduğunu düşünmüyorum. Ben. Biraz da çelişkili olmuyor mu zaten Türkiye bazı konularda ekonomide vesaire de hep böyle bir ön planda ol, olma çabası içerisinde ama mesela iklim adaletine gelince yok biz bir şey yapmadık gelişmekte olan gelişen ülkeler. E, topu eline alsın diye bir e, tavır var ve bu yıllardır sürüyor aslında. Yani iklime gelince mesele dünya beşten büyük değil. <gülüyor> <gülüyor> Utku özetledi olayı. <gülüyor> <gülüyor> evet, yani tabii e, en büyük çelişki burada e, 80 termik santral ve e, hala daha ben o kısma çok takılıyorum. Tekrar tekrar oraya geliyorum. E, yani bütün e, meselenin e, işte demin Utku yaptığında e, da bahsetti. Parayı verirseniz e, anlaşmayı onaylarız, meclisten e, geçiririz, e, bağlamında bir yerde duruyoruz ve e, bu 80 termik santralla birlikte yeşil iklim fonundan da e, bir miktar para alarak Güya iklim değişikliğiyle mücadele e, yapacağımızı söylüyoruz. E, hiçbir inandırıcılığı olmuyor tabii ve e, Türkiye gibi ee, bu tarz yani e, bu kadar bunu açıklıkla e, yapmaya devam eden başka bir ülkede var mı e, sanıyorum yok değil mi ee, amca, yani hatta? benim benim benim görebildiğim <gülüyor> yok belki orada şuna vurdu yapmakta da fayda var sanırım e, bizim buradaki resmi delegasyonun e, argümanının üzerine kurduğu bu bizim finansmana erişimimiz gerekiyor ki Paris anlaşmasını imzalayalım adım Hı -hı. atalım meselesini de bir yapı bozuma uğratmak gerekiyor. Bu hafta başında Cem Gündoğan'la birlikte bir çalışma yaptık. Climate Home'da yayınlandı. Orada da göstermeye çalıştığımız şey şu. Türkiye finansmanı erişemediğini iddia etmesine rağmen aslında pek çok çok taraflı ve ikili finansmandan faydalanıyor. Hı hı. Sadece Yeşil İklim Fonu değil iklim Finansmanı. Pek çok farklı Kalkınma Bankası'nın enerji verimliliği konusunda olsun, yenilenebilir enerjiler konusunda olsun, finansman kaynakları var. Türkiye'de bunlardan hazırda faydalanıyor zaten. Ee, ve çok ciddi miktarda da faydalanıyor. Yani bugün e, işte EBRD, Avrupa e, Yatırım Bankası'nın, Avrupa Kalkınma Bankası'nın rakamlarına baktığınız zaman, bugün OECD'nin kalkınma yardım programlarına baktığınız zaman Türkiye ciddi miktarda bir finansman alıyor. Ha bu finansmanı nasıl kullanıyor sorusu asıl sormamız gereken soru belki evet, de. Evet. Bugün e, bir haber vardı. Ben de sabah burada erken malum kalkınca e, programdan önce bir bakayım dedim. E, Trakya'da, Vize ve Silivri'de iki enerji üretim alanında e, termik santraller için plan değişikliğine gidilmiş. Hı. Enerji üretim alanı yapılması için. Benzer şekilde Bartın'da biliyorsunuz Amasya'da evet. e, devam eden bir... Şey var. Şimdi bir taraftan siz bunu yapacaksınız, öbür taraftan iklim değişikliği mücadele için bana para vermezseniz Paris'i alamam diyeceksiniz. Burada çok e, meseleyi içkin çelişkiler var. E, bu anlamda da şunu da söylemekte fayda var. Paris, e, Markeş'ten e, çıkan en önemli meselelerden bir tanesi de şuydu. Hem Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın e, emisyon açığı raporunda hem Küresel Karbon Projesi'nin 2016 raporunda şunu görüyoruz. Son iki yıldır özellikle küresel emisyonlar yataylaşma eğiliminde yani bir emisyon artış hızında yavaşlama var. 2015'te, ve 2016'da %1'in altında bir büyüme gözlemleniyor. Bunun en önemli sebebi Çin'de ve Amerika'daki e, kömür santrallerinin kapatılması, kömür yatırımlarının durdurulması. E, çok ciddi şekilde dünya üzerinde bunun bir etkisi var. Tabi bu da bir domino etkisi yaratıyor Paris sonrasında. Dünya belli bir rotaya girdi bunu görüyoruz. Daha da artacak bu evet işte Trump tarafından tehdit ediliyor şudur budur ama e, dünya belli bir rotaya girdi enerji anlamında bir dönüşüm anlamında e, siz bunun içerisinde yer almazsanız kaybedenlerden olursunuz. Türkiye e, biliyorsunuz 1992'de imzalanan çerçeve sözleşmeyi e, çok geç taraf oldu 12 yıllık bir gecikmeyle taraf oldu bu yüzden de kendi kurumlarını kuramadı politikalarını oluşturamadı bu süreç içerisinde. Korkarım Paris'ten sonra da eğer e, uygun adımları atmazsak o Paris ekspresi trenini atlamazsak benzer bir gecikme yaşayacağız. E, bu anlamda da işte bu Climate Action Trackers diye meşhur bir grup var. Evet. E, onların daha yeni henüz e, dün yayınladığı bir rapor var. Bir buçuk derecelik bir dünya için on adım diye e, söyledikleri şey çok net. E, hiçbir yeni kömür santralinin açılmaması gerekiyor çok ciddi şekilde küresel emisyonların zirve yapıp düşüşe geçebilmesi için. Belki aslında bu noktada sen çok güzel toparladın ama Türkiye'nin bu mevcut durumu pozisyonu tabi bir takım araştırmaları bir takım endekslere de yansıyor. Dün German Watch tarafından açıklanan bir iklim değişikliği performans endeksi raporu var. Orada da Türkiye listede 51. sırada yer alıyor ve notu çok zayıf olarak derecelendiriliyor. Belki o German Watch'un endeksinden de önemli anekdotlardan bahsedebiliriz. Şimdi tabii German Watch'un bu yaptığı çalışma yıllık olarak düzenli ülkelerin bir dizi göstergesine bakarak işte emisyon profiline bakılıyor, iklim politikalarına bakılıyor. Paris öncesinde sunulan katkı beyanlarına bakılarak yapılan bir kompozit endeks çalışması. Türkiye orada bazı kategorilerde işte orta düzeyli puan almış olmasına rağmen e, sıfır puan aldığı bir yer var orası da iklim politikası. E, Türkiye'yi en aşağılara çeken e, şey de bu zaten. E, bu German Watch'un yaptığı çalışma bir taraftan biliyorsunuz sadece e, politikalara ilişkin değil aynı zamanda ülkelerin e, risklerine de ilişkin yani kendi içlerinde. Türkiye Batı Akdeniz'de yer alan e, hükümetler arası iklim değişikliği panelinin e, son bulgularına göre 5. değerlendirme raporunda en kırılgan alanlardan birinde yaşayan bir ülke olarak Aynı zamanda iklim değişikliğinin etkilerinden en fazla etkilenecek yerlerden bir tanesi. E şimdi bu durumda siz hem çok etkileneceksiniz hem adım atmayacağım diyorsunuz. E işte küresel çalışmalarda Türkiye'yi gösteriyor. Biz bunca yıl boyunca aslında biraz rejim içerisinde hem resmi müzakerelerde hem bilim alanında biraz böyle kaçak oynadık diyeyim. Saklanarak oynadı Türkiye hükümetleri. E artık Türkiye fazlasıyla göze batıyor o işte demin esprisini yaptık. yani Türkiye dünya beşten büyük de kaçtan küçük hani ondan mı küçük 20'den mi küçük nereye hani kendimizi sokmadan kendimizi göstermeden e, bu işi yürütebiliriz diye bir mücadele yürüyor maalesef delegasyon tarafında. Ve şunu söylemekte fayda var. E, Türkiye'nin herkes farkında Türkiye'de biraz bu işin farkında olsa iyi olur. Yani. Evet. Evet, bir de e, şeyde tam da endeksen bahsederken mesela ev sahibi FAS burada 8. sırada. Hı hı. Hindistan 20'de evet. böyle değişik veriler var. Belki dinleyicilere bunu da anlatmakta kısaca fayda var. Mesela FAS neden 8. sırada? hasta durum o kadar iyi mi yani sence? Gittin görüyorsun da orada hı hı. ne olup bittiğini. FAS'ın tabi burada özellikle hani zirveye ev sahipliği yapma sürecinde aldığı bazı politikalar var özellikle işte daha uzun vadeli politikalar geliştiriyor vesaire. Ama bir taraftan sadece bu işte German Watch'un yaptığına benzer çalışmalardaki e, resmi taahhütleri de dikkate almak yeterli olmaz. Fas demişken mesela ondan bahsedelim. Geçtiğimiz pazar günü burada iklim adaleti e, yürüyüşü gerçekleşti ayın 13'ünde. Oradaki en çarpıcı noktalardan bir tanesi Fas'taki yerel çevre hareketinden iki özellikle önemli nokta var. Bir tanesi İmider Marrakeş'in yaklaşık 300 km kadar güneyinde bir tanesi de Safi Marrakeş'in batısında sahilde yer alan iki yerde süre gelen çok ciddi ve devlet şiddetinin de mevcut olduğu çevre çatışmaları var. İmider'de devasa bir gümüş madeni kurulmak isteniyor. 5 yıldır da yerel halk e, buna karşı direniyor. Safi'de devasa bir termik santral e, planı var. E, Fas'ın e, enerjisinin %25'ini karşılayacak neredeyse bütün ülkenin dörtte birini karşılayacak. E, buna karşı bir mücadele var. Ama tabii şimdi Marrakeş'e baktığınız zaman öyle bir COP22 dalgası e, her yerde logolar işte dünyamızı kurtaracağız, harekete geçeceğiz falan gibi şeyler var. İklim adaleti için eğer gerçekten samimiysek çevre hareketinin, yereldeki taban hareketlerinin ne dediğine daha dikkatli bakmamız gerekiyor. Peki gerek. tam bu da Yani evet. e, sence dünyadan da düşünelim. Yani Fas için, Türkiye için, e, Hindistan için, Amerika Birleşik Devletleri için pek çok yerel hareket e, görüyoruz. Pek çok ekoloji hareketi çıkıyor ortaya. Bunların evet. e, temsil bulabildiğini, bunların sözünün zikredilebildiğini düşünüyor musun? Yıllardır da takip ediyorsun iklim zirvelerini. E tabi bu konuda bir... E, Etkisizlik demeyeyim ama özellikle e, temsiliyeti kısıtlayacak e, çeşitli durumlar söz konusu. Şimdi uluslararası iklim müzakerelerine dair aslında umudumuzu nereye koyduğumuz meselesi biraz daha belirleyici bana kalırsa. Buradaki müzakerelerin dünyayı kurtaracağını düşünüyorsak çok hata ediyoruz. Buradaki müzakereler belli bir uluslararası e, rejimin, iktisadi rejimin, bir politik ekonominin Çerçevesini çiziyor belki ama asıl dönüşümün e, gerçekten e, o politikaları talep etmenin de ötesine geçerek o talepleri uygulamaya koyarak işte kuvveden fiile geçerek e, yerelde e, gerçekleştirmenin gerektiğini düşünüyorum. Burada e, işte yerli haklar hareketinden biliyorsunuz Amerika'daki işte Dakota e, petrol e, iletim hatları, işte Standing Rock'taki meseleler gibi çeşitli konular gündeme geliyor ama ana e, gündemde mi derseniz değil. E, o yüzden de e, belki de e, iklim adaleti için gerçekten adaletsizliğin en fazla yaşandığı yerlerde e, ki sesi daha da yükseltmek gerekiyor. Bunları çok belirgin hale getirmek gerekiyor. Bunları aynı zamanda uluslararası platformlarda da e, dile getirmek gerekiyor diye düşünüyorum ben. Peki var mı Pelin Cengiz Mehveşev'in sorularını Zetem'de? Teşekkür ederiz Zetem Can'a. Teşekkürler. Berdiğimi teşekkür Teşekkürler. Kolay Güzel. İyi yayınlar, hoşçakalın. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet, bence üç iyi bağlantıyla bu bir saatin e, son on dakikasına doğru gidiyoruz. E, pek çok şeyi özetledik, konuştuk diye düşünüyorum. Hı -hı. Eminim ama vardır da e, sizlerin de ekleyeceği şeyler. Bu son geldiğimiz noktada da bir kıymet olduğunun altını çizmek lazım. Hem Türkiye'nin bu çelişkili e, politikası... Türkiye'nin içerideki e, demokrasi, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğüne e, karşı durumun da etkisiyle aslında dünyada bir e, sözünü söylerken e, zorlanma hali olduğu gözüküyor. Hani şunu varsayalım. Diyelim ki pazarlık ediyorlar ve çok sıkı pazarlık ediyorlar. Çünkü öyle yaptılar da. Yani... İşin başladığı gün COP22 Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı ve dedi ki biz önce bir kömür stoğumuzu bitireceğiz. Hı hı. Mesela bu pazarlığın bir adımı olabilir. Diplomasi böyle yürür belki de bilmiyorum ee, ama e, anlaşılan o ki... Başarılı olmuyor gibi bu stratejide yani istediğini alamayacak gibi konuklarımızın söylediklerinden en azından çıkardığım sonuç bu benim. Evet tabii yani aslında bu etemcanın Can'ın yerel hareketler, iklim adaleti ekseninde anlattığı meselelerde tabii şimdi biz şu burada şöyle bir çıkmaz içindeyiz. Hem işte para istiyoruz iklim ile ilgili uyum çalışmaları yapabilmek için para lazım diyoruz. Öte yandan bu 80 termik santral meselesi devam ediyor. Bir de tabi bütün bunların yanında o hal süreciyle birlikte ayuka çıkmış bir ee, çevre ve yaşam alanları mücadelesinin tırpanlanması e, meselesi var. Bu zaten e, güçlükle biraz zor şartlarda yürütülen e, hareketlerde. İşte demin Ethem Canında da bahsettiği e, Türkiye'nin dört bir yanında devam eden Amasra e, son dönemde biraz e, öne çıktı. E, bütün bunlar yani bu e, talep etme e, meselesi, e, şeffaflık e, isteme e, taraflarla yurttaşlarla e, müzakere etme e, tartışma konuşma chat süreçleri bütün bunlar aslında e, tüm bu e, iklimle ilgili uyum çalışması bu 80 tane termik santralın e, 3 tane nükleer santralın dayatılması meselesi bütün bunlar aslında birbiriyle çok bağlantılı ve e, demin yine Etemcanın bahsettiği gibi baştan itibaren o 12 yıl gecikmeyle e, imzalanmış olması zamanında ve hiçbir iklim politikasının ve iklim politikalarını yürütecek kurumların, mekanizmaların kurulmamış olması bizi bugün bu noktaya getirmiş durumda ve Paris Anlaşması'nı hala imzalamamış, daha doğrusu meclisinden geçirip yasalaştırmamış sayılı ülkelerden birisi pozisyonundayız. Bu bizi... İyi bir yere doğru götürmez. Trump gibilerin yanına doğru aynı saflara doğru götürür. Bu açıdan ben yani şeyim genel itibariyle ümitsizim ama yeni mekanizmalar, yeni yöntemler geliştirmek gerektiğine inanıyorum. Bu mevcut şeylerimiz, yöntemlerimiz bu ara Türkiye şartlarında pek işlemeyecek gibi görünüyor e şimdi bir de şu tarafa var e, yani dünya bu konuyu çok önemsiyor e, dünyanın yani her ülke önemsiyor bir şeyler konuşuyor bir, büyük bir dönüşümden bahsediliyor e, Türkiye şu anda yani zaten hep içe kapalı e, idi içe kapalı bir hali vardı dünyada olup bitenlerle ilgilenmek ilgili sorunumuz vardı fakat şimdi daha da öyleyiz özellikle ...basın özgürlüğüne yönelik e, bir takım müdahaleler, e, süren müdahaleler yüzünden dünyada ne olup bittiğini... ...iklim adaletinin ne olduğunu, iklim zirvesinde ne konuşulduğunu e, halkın çok çok az bir bölümü e, takip edebiliyor. Yani ço çoğunun bundan haberi bile olmayabilir. Hani dünyada böyle bir dönüşümden söz ediliyor Hani işler bu yöne doğru gidiyor, gidiyor. Yani gerçekten ben mesela basına şu anda mevcut basına baktım da hani iklimmiş, e, Marakeshmiş e, evet. falan e, iklim adaletiymiş. Bunlarla ilgili neredeyse hiçbir şey göremiyorum. Hiçbir şey. Evet işte John Kerry gibi e, yani böyle uluslararası arenada tanınan bilinen bir takım evet. siyasetçiler e, bir şey söylediği zaman. Belki işte biraz o haber olabilir. Doğru o bile olamıyor. doğru düzgün olmuyor. Yani o, koca evet, Birleşmiş evet, Milletler evet. toplantısı açıldı. Hani üçtür haberini yapan yer sayısı da o da hani gazeteye basmadılar da internet sitelerinde yayınladılar bir Doğan Haber Ajansı'nın geçtiği bir metni. Hani gerçekten ondan ibaret. İlgisizlik bak ki... Ama bir de şöyle bir şey var galiba. Herkes de ya bu kadar konu varken bir de bunları mı konuşacağız Tabii, falan o diyor. Çok aslında var. bence o kadar ilişkili ki bu mesele birbiriyle bir taraftan da. Yani e, e, iklimde işler böyleyse evet basın özgürlüğünde de böyle oluyor. Demokraside de böyle oluyor. Yani bütün birinde çok iyi olup diğerinde kötü olmak zaten söz konusu. Bunların hepsi birbiriyle oldukça alakalı ilişkili e, de meseleler aslında. Ee, bu açıdan Türkiye evet biraz yalnız da şu izlenimi veriyor sanki bir iklim meselesinde olduğu gibi hı -hı, pek hı. çok meselede. Pek çok meselede yani. olduğu gibi. Evet. Marrakeş sonlanacak elbet bir karar çıkacak. Beklen, bekleneni verecek mi sizce? Yani Paris'ten sonra hani ivmeyi yükseltecek bir kop bekleniyordu ama. E, Açılışı da Türkiye Sözü aldı ve biz de bir şu iklim finansmanından e, yararlanalım dedi. Bir saat o açılış uzadı o yüzden. Eee... <gülüyor> <gülüyor> Sanki değil mi orada başlayan o atalet bir çökmüş durumda gibi COP22'nin üzerine de bir ivmeyle çıkılacak gibi en azından takip edebildiğim kadarıyla gelmiyor. Buna dair beklenti ve görüşlerinizi de alalım. Yani artık efendim. bu Paris anlaşması ile birlikte dünya bir yola girmiş vaziyette. Tabii bizim gibi insanlar bu meselenin çok tarafında olan insanlar biz istiyoruz ki işler biraz hızlı ilerlesin. Bu dönüşüm değişim ve uyum süreci biraz daha hızlı olsun ama maalesef ülke Devletler bu kadar hızlı kararları, mekanizmaları devreye sokamıyorlar. Ama çok çok büyük yani Trump'ın bütün bu söylediklerini mesela... Hayata geçirmesi gibi çok radikal şeyler olmadığı sürece artık bence bir yola girmiş durumda. Yani Paris Anlaşması süreci bir şekilde olumlu adımlarını bence zaman içerisinde göreceğiz. Yani süreçler zayıf zayıflayabilir. İşte görüşmelerde bazı sıkıntılar olabilir ama bence artık bu iş bir yola girdi. Dünya bunun farkında. Büyüklerin tabii başı. Çekiyor olması yani ne yapıyor olması diğerleri açısından çok belirgin olacak. Yani özellikle benim burada dikkat çekmek istediğim şey Trump'ın Paris anlaşmasından çekilip çekilmemesi. Yeşil İklim Fonu'na para vermekten vazgeçeceğini söylemişti. Bunu uygulayıp uygulamayacağı. Bu iki nokta çok kritik. Bunları yaparsa çorap söküğü gibi arkası gelebilir. O zaman der ki diğerleri ben de yapmıyorum. Bunun gibi radikal şeyler... E, olmadığı sürece bence bu iş yolunda ilerleyecektir gibi bir e, iyi niyetle <gülüyor> yaklaşmak <gülüyor> istiyorum meseleye. Pelin'in söylediklerini ek olarak e, şöyle bir şey diyebiliriz. Yani e, COP22'nin e, şu anda yasal bir şey yok. Yani ulusal düzeyde. Ülkelerin yaptırımı yok. Yaptırımı, yaptırımı yok. Evet. Ulusal düzeyde bir takım ülkeler ve burada da tabii gelişmiş ülkelere gözler çevriliyor. Bu konuda iddialı olan ülkelere gözler çevriliyor. Ulusal yasaya dönüştürürse eğer örnek teşkil ederse çok daha sağlam bir zemine oturacak. Bir de şöyle şeyler de var. Yani G20 ülkeleri kendi ülkelerinde bir takım ee, önlemler alıyor. Fakat mesela karbon kapanı e, raporunu gördüm. Doğal Varlıkları Koruma Konseyi. E, yabancı bir şey, Türkçeleştirilmiş hali. E, diyor ki, G20 ülkeleri kömüre, yurt dışında kömüre e, 76 milyar dolar harcadı. Harcıyor. E, Vietnam, Güney Afrika, Avustralya, Endonezya gibi ülkelerden belki aralarında Türkiye'de var. Hı hı. Yani mesele ülkelerin kendi içindeki e, mekanizmaları düzeltmeleri değil e, bu e, küresel aktörlerinin e, yurt dışında yatırım vesaire diyerekten e, faaliyetlerine devam etmesi ve yine aynı yola çıkıyor yani yine dünyayı kirletiyorlar. Onların da bir anlamda engellenmesi belki e, önemli olacak. yani Aslında karbon ticareti de bu e, emisyonların artışında bir başka unsur olarak duruyor gibi e, noktalayacağız artık. Yayınımızı bir saate yakın sürdürdük. E, Mehveşevin, Pelin Cengiz ve konuklarımız vardı. Marakeş özel yayınında. Önümüzdeki hafta 11 de Bülten Ben çekileyim sizlere veda etsin. Evet biz Hanım programlarımızı efendim. birleştirdiğimiz için bugün e, ekonomi ekolojiyi kapatırken veda etmedik. E, COP22 özel yayını bir saat e, belki biraz e, dinleyiciler için çok fazla konuşmuş olabiliriz ama e, her zaman böyle fırsatlar olmuyor. Ee, hafta haftaya da e, bir sonuç bir şey cuma günü bitecek mutlaka. hafta uzarsa bir sonuçlar üzerinden de, de Evet evet toplantılardan tam e, manasıyla ve sonuç üzerinden de yine önümüzdeki günlerde COP22'yi e, Paris Anlaşması'nı konuşmaya devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek, görüşmek üzere.